Yo! Evet, bu hafta da gene Electric Lady Studios'da la kaydedilen e, First Rays of the New Rising Sun parçalarını çalacağımızı söyledik. Ve nihayet öyle yaptık. Çünkü Drifting çaldı ilk başta. Ve süper bir parça olduğuna inanıyorum. Ben Mendix'in <gülüyor> hakikaten böyle cool, yavaş, hafif caz e, modunda falan yaptığı e, bir parça. Ne diyelim bu Elektrik Lady Studios hakkında? Geçen hafta söylemiştik, açılışını 25 Ağustos 1970'de yapmışlar. <gülüyor> pet Smith'in kitabından kısa bir şey okuyayım mı? Tabii. O, çünkü orada tanışmışlar, onu Mutlaka. güzel anlatıyor. Daha Pat Smith müzik yapmaya bile başlamamış. <gülüyor> ee, stüdyonun açılış partisine gitmiş stüdyonun merdivenlerinde Hendrix'de tanışmış Pat Smith. Biraz sohbet etmişler. Stüdyoda yapmak istediklerinden bahsetmiş Hendrix ona. Dünyanın her yerinden müzisyenleri bu sokağa toplayıp onları açık alana bir halka şeklinde oturtup şarkı söyletmek istiyormuş. Hangi anahtar ritim ya da melodiyi kullandıkları önemli değildi. Ortak bir dil bulana kadar çalacaklar ve uyumsuzluğu aşacaklardı. Nihayetinde bu soyut evrensel dili yeni stüdyosunda kaydedeceklerdi. Hmm, hayalleri. Barışın dili, ki. anladın değil mi? He. diye sormuş. Valla <gülüyor> Bayağı büyük hayalleri var müzik hakkında. Evet. Ve o o amaçla işte stüdyoda bu evet. yapıyor. Pet Smith'te ilk albümü Horssuzu o elektrikli stüdyolarında da kaydediyor. Evet. Onu de zaten bin tane adam Hendrix'in ölümünden sonra sırf Hendrix'in stüdyosu diye oraya gelip Beyoncé dahil bir kayıtlar, bir şeyler yapmışlar. Hep konuşulur ya yaşasaydı nasıl olurdu insanlar hakkında. Yaşasaydı evet. stüdyosu farklı olurdu herhalde. E mutlaka. Ya, yalnız bu tabii daha ilk bir olay değil yani. Bundan önce bu asıl işi Beatles yapıyor yani. Aslan gibi Apple stüdyolarını kuruyorlar. Hı -hı. Hatta böyle kavgalı oldukları dönemden sonra bir daha toplanıyorlar. işte Lady bir falan yapılıyor da şuydu buydu. Beatles'ta da o, anahtar aslında Beatles değil de menajerleri... Evet, Epstein'de Epstein. orada. Onun, onun da büyük planları varmış. Epstein ama yani çok büyük fedakarlıklar yapmış bir adam. Yani çok güzel para kazandı tabii Beatles'lerden falan ama sonuç olarak Onları alıp e, ellerinden tutup o bir sürü e, müziklerine dahi belli etkileri getirmiş bir adam. Yani şu aleti kullanın işte bir yerde bir bilmem ne olsun falan hmm. e, bayağı efektleri de e, getiren bir adam. Yani Epstein onlarla birlikte zaten yaşıyor falan. Neyse bunu Bilbidels programında yaparız. bir şeyler dinleyelim. <gülüyor> evet, biz Earth Blues'u verelim. My Friend'i atladık aslında. Onu mu çalacağız? Earth Blues. U. Earth Blues. Earth Blues. Earth Blues. Let's oh. Bu devin tesadüfen aklıma geldiği bir şeye bakarken bu e, albümün e, parçalarının bazılarını e, bu Douglas e, şeyi hakları işte Eddie Kramer halledene kadar falan alıp bazı parçaları mesela değiştirmiş işte bazı e, davul kayıtlarını çıkarmış Hı -hı. işte bazı müzisyenlerin e, bazı müzisyenleri eklemiş içine. Hı -hı. Ayrıca işte hiç alakasız, Hendrix'le bu müzisyenlerin hiçbiri zamanında ne çalmış, ne birlikte olmuş falan. O kadar bir, ileri gitmiş mi? O kadar ileri gitmiş yani berbat etme hmm. şeyine kadar falan. Eric Cramer ondan sonra bir daha alıp bu işte hakları bulduktan sonra ailesiyle falan, hmm. falan. toparlayıp Sorun... bu mükemmel albümü çıkartmış yani. 1995'te çözülüyor hak problemi, hmm. ailesi hakları aldıktan sonra Eddie Cramer zaten başından beri Hendrix'in ne istediğini, ne yapmaya çalıştığını da en iyi bilenlerden biri. Evet, Mitch Mitchell Kesinlikle fena halde hayran. Evet. Mitch ile birlikte albümü tahayyül etmeye çalışmışlar anladığım kadarıyla. Fena da iş çıkarmamışlar. Burada şimdi vereceğimiz parçalardan bir tanesi Stepping Stone. Aklıma şeyi getirdi. Hendrix bir Monkeys konsere evet. gülünce Amerika'da çıkıyor. Onların da o zamanlar bardzo meczur bir parçalara var, I'm Not Your Stepping Stone there and Onlar taş olarak mi yapmış i dinleyelim i Stepping Stone'a mi? I sure got the blues this morning, baby. Yeah, and I'm here to tell you about it. So you might as well pick up on Good. rolling stone Stepping Stone'u dinledik, o albümdeki enteresan parçalardan bir tanesi. Eğlenceli şarkı. Evet, eğlenceli şarkı evet, bir şey, maymunvari bir şarkı, <gülüyor> Man mankizler etkilenmiş herhalde. Şey diyecektim, bu farkında mısın Hendrix, mesela bütün antolojilere bak yani müzik şey, janrıları ayıran işte caz antolojisinde Hendrix var, blues antolojilerinde Hendrix var. ...punk antolojisinde varsa böyle ben bir antolojisi diyorum yani ben, <gülüyor> bilmiyorum ama adamın e, müziği, e, tabii rock dönemi, rock'ın şey olduğu, yani rock döneminde çıkan bir adam. Fakat gerçekten de baktığı zaman hiçbir klasmana uymayan bir adam, Hendrix, yani gerçekten e, çaldığı parçalara da baktığı zaman her şey var, punk var, rock var funk var, ee, özellikle funk tabi o zincir arkadaşlığında ve benim sevmediğim, yani daha az sevdiğim albümdeki parçalarda o zaman tam bir, bir anlamda funk falan. Tabi burada bir parça var ki onu şimdi vereceğiz, In From The Storm o işte rock bir parça. Ya bu rockları, punkları, funkları biz uyduruyoruz aslında. Müzik evet. yapan insanın öyle bir takıntısı olmamalı zaten. En başından. Bir de Hendrix e, bu müziği rock dediğimiz müziği, rock müziği yapanlardan biri. biri bu müziği evet, yaratanlardan biri. Evet. Türü oluşturanlardan biri. Hatta onun stepping song, yani yani rengi noktası yani rengi taşı. <gülüyor> yani herhangi bir takıntısı olmadan bütün türler içinde rahatça gezebilmesi çok doğal. Evet. Müziğe zaten hakim. Evet. Şey, Bundestag belgeselinde konseri düzenleyenlerden biri, Hendrix'i seçmelerinin sebeplerinden bahsederken şey diyordu, Rock royalty üyesiydi. Stones'la evet. aynı seviyedeydi. Öyle, evet. öyle, öyle. Yani tabii mesela o dönemin işte, yani Rock'ta bizim işte Rock'ı yapan gruplar dediğimiz Hı -hı. legend, efsane Hı -hı. grupların hepsi tabii alama tapıyorlar. Yani, Ben başka bir adam fakat bunun asıl sadece müziği değil yani gitar çalıyor. Asıl önemli olan hmm. gitar çalış stili yani onun gibi çalan bir adam yok. Onun gibi cesurca çalan da bir adam hmm. yok. Yani herkes belli bir yerlerde işte kimi söylüyor, kimi çalıp söylüyor ama hep sınırların yani içinde sınırların kalıyor. sınırların içinde, bu sınırların hepsini kırıyor. Yani kıramıyor. Sınırları bir adam. göremiyor bence. Evet, bayağı görüyor da görmemezlikten geliyor. <gülüyor> neyse verelim Evet In From The Storm çok güzel bir parça ee, onu verelim Tam Evet, bu hafta biz bitirelim. Biz genelde onu yapıyoruz zaten Batu abi ama sen fark etmiyorsun evet, çünkü fark kayıt et. sırasında. O kadar çok konuşuyorum ki kendi kendime çok konuşuyorum. Geliyorlar, <gülüyor> sığamıyoruz diyorlar ilk senle Gözde, sarkmış oluyorlar yine bir sonraki programa. Evet. Ben bizim son şarkıyı kesip böyle veriyorum yine. <gülüyor> o zaman haftaya I Love White yapalım. Tamam, <gülüyor> <Hadi> yapalım. <gülüyor>